Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salat ve selamü alaykum Rasulullah. Değerli müminler, Bakara suresinin 87. ayetik kelimesini ve 88. ayetik kelimesini mal olarak inceleyeceğiz inşaAllahü <gülüyor> teala. Ve lâkât ateyna Mûsâl kitâba.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 بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَل۪يلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابِ Muhakkak ki Musa'ya da bir kitap verdik. Musa aleyhisselam, peygamber وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ Rusul Musa'dan sonra da arkasından birçok Resul gönderdik. Ve a'teyna İsa ibn-i Meryem Elbeyinat Yine İsa'ya da Meryem oğlu İsa'ya da açık, seçik beyanlar gönderdik. Ona da bir kitap gönderdik. Ve ayyednahu bi ruhil kudus Onu Ruhul Kudus ile taid ettik. E fe kullama caakum rasulun bima la teha anfusukum Sizler ne zaman ki Allah katından bir Resul Hevanıza, hevesinize, hoşunuza gitmeyen bir takım tavsiyelerle, emirlerle geldiğinde İstekbar dur. Büyüklendiniz, Resulün Allah katından getirmiş olduğu emirler karşısında tavsiyeler karşısında hükümler karşısında büyüklenerek onları kabul etmek istemediniz. Fefariqan <gülüyor> kezzbtum biz bir kısmınız bu gelen rasulleri yalanladı. Ve fariqan taqtulun bir kısmınız da bu gelen rasulleri öldürmeye başladı. Evet. Rasulleri öldürmekle peygamberleri öldürmekle meşhur olan kavim İsrail oğulları kavmidir. Ki Musa Aleyhisselam da onlara geldi. İsa Aleyhisselam yine Aynı kavmin içerisinde tebliğ görevini, risalet görevini aldı. Ama baktığımız zaman bir kısmı peygamberleri öldürmeye kalkışırken, bir kısmı da yalan yalanlıyorlardı. Waqalu kulubuna gulf. Onlara sorduğunuzda. Niye peygamberleri yalanlıyorsunuz? Bu insanlar size kötü şey mi söylüyor? Bu insanlar size hayırdan başkasını söylemiyor. İyi olun, doğru olun, dürüst olun, anne babanıza itaatkar olun, komşu haklını riayet edin, ahlaklı olun, insan hakkı kul hakkı yemeyin, insanlara, hayvanlara, etrafa, doğaya zulmetmeyin. Kimseye zarar vermeyin. Kendi önünüzden yiyin. Kimsenin ekmeğine balta vurmayın. Kimsenin önüne bahaneler çıkarmayın, engeller çıkarmayın. Hakkın önüne engeller çıkarmayın. Diye kendilerine söylendiğinde çok açık ve net olarak derlerdi ki kulubuna gulf bizim kalplerimiz kapalı, kitli üzerinde kilitler var biz her ne kadar aklımızda idrak etsek de sizin söyledikleriniz doğrudur ama kalplerimizde mühür var kabul etmek istemiyoruz razı olmak istemiyoruz derler kimler işte kendilerine tebliğ yapan davet yapan, kendilerini hakka çağıran, elçileri kabul etmek istemeyen, onları engellemek isteyen, bir kısmı yalanlarken bir kısmı da öldürmek isteyen o kişiler böyle söylerler. kâlû قُلُوبُنَا gulf Dediler ki, kalplerimizde kitler var. Kalbimiz açık değil. Anlamıyoruz. anlamakta da istemiyoruz. Bel le'anehumullahu bi kufrihim Yok yok. Kalbinizde küfü, kilit yok. Onu kim söyleye? Allah'a Hayır. Hayır. Kalbinizde kilit yok. Bilmiyorsunuz. Halbuki Allah size lanet etmiştir. Siz de öyle zannediyorsunuz. Allah laneti olduğu zaman Kalpler hiç anlamaz bir şey. Hiç. Hakkı kapalıdır kalpler. Bir insana siz Allah'tan kork, Allah'tan kork, ahirete iman et, ölüm var, hesap var, kitap var, ne olursun aklını başına al diye yalvardığınızda <gülüyor> deyip de geçiyorsa hadi oradan be git de sen anlat diyorsa bu insanın kalbinde Kilit var gibi görülür. Halbuki öyle değil. Allah lanet etmiştir. Allah lanet terk etmiş. Terk etmiş. Evet. Kalbini mühürlemiş kalbini. Terk etmiş. Artık cehennemi kendisine vacip kılmış. Bu insan ne anlar. Ne idrak eder. Ne sağlam bir kalbe, sağlıklı bir kalbe sahiptir. Değildir. Bel <Sessizlik> Allah onlara lanet etmiştir. Bilakis öyle değil bi kufrihin, inkarlarıyla birlikte, inkar ettiklerinden dolayı, fe qalilen ma yu'minun, ne kadar da az iman ediyorlar, ne kadar da azları iman ediyor, yani, diyelim bin kişi varsa, 10 kişi iman ediyor. Böyle. Resul Hak getirdiği kitap Hak Allah tarafından geliyor. Bu kitabı bu risaleti beyan ediyor. Tebliğ ediyor. Ama Onlardan çok azı inanıyor. Çok azı iman ediyor. O zaman çoğunun kalbinde ne var? Lanet var. Bel, inkar etmeleri sebebiyle Allah bilakis kalplerine yani mühür vurmuştur Allah onlara lanet etmiştir yani onlar niye böyle söylüyorlar biliyor musunuz şimdi bakıyor doğru söylüyor inkar edecek bir durum yok sonra diyor ki ya niye kalbim benim inanmıyor kalbim niye razılık göstermiyor içimde bir isyan var kabul etmeme duygusu var. Galiba bizim kalplerimiz kilitli ya, mühürlü diye serzenişte de bulunuyorlar. Halbuki allah Teala diyor, hayır kalplerinde kilit yok ama Allah küfürleri sebebiyle kalplerini kaskatı yapmış yani, lanet etmiş onları. Küfürleri sebebiyle, inkarları sebebiyle. Demek ki, burada şu anlaşılıyor, bir insan Sürekli okunan ayetleri kabul etmemek gibi, onu inkar etmek gibi bir hastalığa düşerse Allah ona nihayetinde lanet eder, <gülüyor> kalbi mühürlenir, dünyadayken cehennemlik olduğu açık ve saçık bir şekilde ortaya çıkar. O yüzden hep şunu da söylüyoruz, son nefese kadar insan hidayeti erebilir, Doğru son nefese kadar insan bir gün bakarsın hidayete erebilir ama ama kalpleri mühürlenen lanetlenen insanlar hariç Heh. kalbi mühürlendiği zaman lanetlendiği zaman artık onun çaresi yok o yüzden hiç kimse lanetlenecek kadar küfründe inat etmemelidir defalarca defalarca din düşmanlığını sürdürmemelidir. Hadi bir defa yaptı, tövbe edip vazgeçmelidir. İki defa yaptı, tövbe edip vazgeçmelidir. Ama inatla, gayretle, efendim Kur'an'ın önüne engeller koyarsa, inatla, gayretle, azimle, hiç dönmeden, pişmanlık duymadan, İslam'ın önüne, İslam davetinin önüne, İslam'ı öğrenmenin yönüne, İslam'ı yaşamanın yönüne, İslam'ı anlamanın yönüne, Kur'an'ı öğrenmenin, onu yaşamanın, onu anlamanın, onu öğretmenin, öğrenmenin önüne bir takım zorluklar koymak için cühdünü, gayretini sarf ederse, işte lanet gelir. O zaman da daha dünyadayken o insana cehennem vacip olur. Allah korusun. Bunlar açık açık. Allah Teala lanet bi İnkarları sebebiyle Allah lanet etmiştir. Şimdi Allah bir kavme lanet ederse onu da dönüşüyor. Allah korusun. Ve akhiru davani alhamdülillahi